1590 numaralı konu Hazreti Peygamber'in yüksek sesle dua eden Zülbeaden hakkında o Allah'ı çok anan birisidir buyurmaları. Hazreti Peygamber kendisine Zülbeaden denilen sahabe hakkında o evvahir derlerdi. Çünkü bu zat Allah'ı çok zikreder ve yüksek sesle dua ederdi.